Doğanın huku 12. ve 5 dua, şafak, sırt, yaş, Magreb ve akşam yemeği. Ve nafil yalılarda yüce Tanrı'nın sevgisini elde etmek için çabalıyorum.